Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, selamı zâi şerifine erdirecek güzel tecellileri sizlerin, bizlerin, bizi dinleyenlerin, bizimle gönlü beraber olan kardeşlerimizin ve bilhassa ümmeti Muhammed'in üzerine olsun kıymetli dinleyenler. Muhabbet bu programında bugün ben Deniz Bedir harbini anlatmaya devam ediyorduk ya. İşte Bedir Harbi'nin o tam bıraktığımız kısmında yani iki cihan Serberi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin avuçlarına aldıkları mübarek yedi saadetlerine mübarek uğurlu, müteyemen o kutlu, nurlu ellerine aldıkları taşların daha doğrusu kum taneciklerinin nasıl müşrik ordusunun gözlerine kulaklarına kaçacak şekilde bir silaha dönüştüğünü ve akabinde de iki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nasıl dua ettiğini niyaz ettiğini konuşuyorduk ve programımızda geçen hafta burada kalmıştı Bedir Harbi devam ediyor Bedir Harbi devam ediyor derken her hal ile devam ediyor biliyorsunuz kıymetli dinleyenler Bizler muhabbet bağında siyer-i nebi yani iki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayat-ı saadetini anlatırken bir şekilde günümüzle alakalı hadiselere de dikkat çekiyor. Orada sahnenilen şeylerin dizleri bugün ne kadar yakından alakadar ettiğini de acizane arz etmeye, beyan etmeye, şerh etmeye gayret ediyoruz. İşte Bedir Harbi bugün de devam ediyor. Bugün de inanmış insanlara ihtiyaç var. Bugün hep şikayet ediyoruz. Cehalet var, küfür var. İnsanın imanına, İslamına her türlü şekilde tasallut var. Kendi nefsimiz sadece, bırakın dışarıda hariçte düşman aramayı, kendi nefsimizin bile şu anda bulunduğu hali şöyle bir gözden geçirirsek, tabii kalbini temizlemiş, nefsini tezkiye etmiş, güzel hallere kavuşmuş olan zevatı buraya dahil etmiyoruz. Fakat umum olarak baktığımızda, müminlerin, inananların haline, şöyle bir fert fert, nefer nefer, hani kelle sayar gibi baktığımızda, yüzde doksanının, hatta yüzde doksan dokuzunun, iyi ameller, güzel işler, güzel fiiller yapmaya çalıştıklarında, ilk defa, ilk öncelikle karşılarına çıkan şeyin nefisleri olduğunu kendi nefis şeytanlarının veyahut nefsinin cehaletinin hemen buna mani olmak istediğini düşünürsek hala hazırda fert fertte, de cemaat olarak da ümmeti Muhammed olarak da Bedir Harbi devam etmektedir kimedir Bedir Harbi savaş vardı biz mi bilmiyoruz Muharebenin olduğunu ve şu anda Bedir'in, Bedir'in haleti ruhiyesinin devam ettiğini anlamak için insanda demin de arz ettiğim gibi, en başta kalbinde muhafaza etmek üzere bulundurduğu ve kalbin kalp olmasına vesile olan o zatın nuru lazımdır. O da Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurudur ve aşkıdır. Her kimin kalbinde böyle bir nur, böyle bir aşk, böyle bir muhabbet peyda olduysa, bu nurun, bu muhabbetin farkına vardıysa, o kişi muhakkak surette ona mani olacak şeylerin de farkına varmaya başlar. Ama bir insanın kalbinde böyle bir muhabbet yoksa, böyle bir aşk yoksa, ne bu muharebeden haberi vardır, ne nefisle cihattan haberi vardır, ne de doğru dürüst sıkıntısı vardır. Demek ki, insanın dermanının olduğunu anlayabilmesi için, insanda en önce lazım olan şey derttir. Bir insanın derdi de, Allah ve Resul derdi ise, en kaliteli, en şerefli, en aziz bir dert ile kalbi doludur, memludur. İşte böyle dert sahipleri, nefsin hilelerine karşı uyanık olmak durumunda, veyahut bir başka deyişle, Nefsin kendi üzerinde yaptığı tahribatın farkındadırlar. Tekrar ediyorum ama kıymetli dinleyenler, Bedir Harbi'ni birazdan anlattığımızda tarihi bir hadiseyi dinliyormuş gibi, sadece tarihte kalan bir hadiseymiş gibi, dinlemekten sizleri ve bizleri alıkoymak için bunu yapıyorum. Tekrar ediyorum ve diyorum ki, derdi Allah ve Resulü olmayan kişinin, Nefsin hilesinden, şeytanın üzerinde yaptığı tahribattan, imanını kaybetmekten, üzerinde bulunduğu zulüm istikametinden, zulümden, etrafına ve kendi nefsine zulmetmekten, etrafında dolanan hadiseleri fark etmekten, asla ve asla haberi olmaz. Bu kişi Allah'tan haberdar olmadığı için, kendi nefsine zarar verecek, kendi nefsine yarar sağlayacak şeylerden de haberi olmaz Bir insan zamanın geçtiğini bile Allah'la anlar Allah'la geçmeyen zamanın farkına bile varmaz İşte Bedir Harbi Büyük zaman dilimi içerisinde Dünyanın tarih sahnesi içerisinde Bize kendi zamanımızı Kendi benliğimizi ve Kendi şahsiyetimizi fark ettirebilecek en önemli hadiselerdendir dersek, gerçekten de söylüyorum, hiç de mübalağa etmiş olmayız. İşte Bedir Harbi'ni dinlerken, bunlara, bu göndermelere, bu işaretlere lütfen dikkat ederek, dinlemeye gayret edelim. Evet, Hz. Ebubekir Bekir an iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin, o dua etmesi sahnesi karşısında, o kadar mahzun olmuş, sevgilisi, Allah yolunda yegane rehberi, arkadaşı, her şeyini adeta feda edebileceği ve her şeyini adeta, bir şekilde borçlu olduğu, her şey iki Cihan Serveri Efendimiz'i, Hz. Ebu Bekir Efendimiz için anlatmak istesek herhalde her şeyiydi demek en uygun olacaktır. Resulullah Efendimiz böyle mahzun olunca iki Cihan Serveri Efendimiz'e Ya Resulallah niye üzüyorsun kendini? Muhakkak ki Allah dualarını kabul etmiştir. Gönlüm razı olmuyor senin bu şekilde ağlamana, bu şekilde inlemene Ebu Bekir sana feda olsun dercesine iki Cihan Serveri Efendimiz'e muhabbetini ishar etmiş ve kendi kıyeti miktarınca, kendi kıyeti ve arkadaşlığı miktarınca onu teskin etmeye, onun gönlüne, gönlünün ferahlamasına muhatap olmaya ve vesile olmaya gayret etmişti. İşte Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi ve Resulullah Efendimizin duasının kabul olduğunu en önce Ebu Bekir Efendimizle paylaşması gösteriyor ki Allah'ın razı olduğu bir dua Allah'ın razı olduğu bir niyaz Allah'ın ve Resulünün razı olduğu bir sıddikle beraber oluşunu şu sözlerle şu müjdeyle anlıyoruz Resul-i Kibriya Efendimiz buyuruyor ki Hz. Ebu Bekir'e şura müjde ya Ebu Bekir, müjde, hani sen benim üzülmeme üzülüyordun ya, ben Allah'ıma borçlu olduğum, boynumu bükmekle emrolunduğum için boynumu büküyordum da, sen bana kıyamıyordun ya, işte sen bana çok ziyade sevgi duyduğun için, benim hüznümü çok ziyade benimle paylaştığın için, ilk önce müjdeyi alma şerefi de sana nasip olsun. Şimdi bak, sana Allah'ın yardımı geldiği, işte şu Cebrail'dir. Kum tepeleri üzerinde adeta atının dizginini tutmuş, silahlanmış emir bekliyor. Şimdi Cebrail aleyhisselamı biz kıymeti dinleyenler, hep anlatmaya çalıştığımız, hep istikamet, Demin de bahsettiğim gibi sizlere bir tefekkür, sizlere bizlere bir idrak nasip olması için siyer okumak. Şimdi bir düşünün. Melek Cebrail aleyhisselam o bütün ihtişamıyla, bilmem kaç bin tane kanadıyla, bütün heybetiyle, arş-ı rahmanı tutarak gözükseydi olmaz mıydı? Hani ilk başta, şimdi hoca nereye varmak istiyorsun diye soracaksınız. denizin derdi bir idrak bir şeye sizi sevk etmek, bir şeyi düşünmeye beraberce gitmek, sohbet etmek yani. Cebrail aleyhisselam bütün ihtişamıyla, insan üstü, fevkal beşer, zaten melek olması hasebiyle, insandan farklı. Fakat, insanı aşan bir kudretle gözükseydi ya, olmaz mıydı? Burada öyle bir nezaket var ki, işte, Satırları okurken satır aralarındaki sadra hitap eden hikmetleri kaçırmamak lazım. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam atının üzerinde silahlarını kuşanmış vaziyette emir bekliyor kum tepesinin üzerinde. Yani buradan biz kaç tane mana çıkartırız ama birkaç tanesini konuşalım. 1. Melekler ibadet edici değildir. Melekler taabbüt etmezler, ruh al ceset değildir. Ve melekler insanın şerefi o kadar büyüktür ki insanın yaptığı fiilleri takkit ederek Cenab-ı Hakk'a muti olurlar, itaat ederler. Onların ibadetleri itaat şeklindedir. İtaatlerinin ise kulların takındığı Allah'ın razı olduğu fiillerin şekilleridir. Devamlı secdede olan melekler vardır. Devamlı rüküde olan melekler vardır. Niçin? Çünkü rükü eden insanlar, rükü ve secde eden insanlar vardır. Allah razı olduğu fiilin zuhurunu, meleklere itaat olarak emretmiştir. Yoksa melek, bir kulun hakiki rüküuna yetişemez. Melek olmasına rağmen, rükü öyle kıymetlidir. İnsan, Hazreti İnsan yaptığında, ne demek bu? Bir melek hatta öyle bir melek ki meleklerin en büyüğü kabul eden, edilen melek Cebrail aleyhisselam Allah Resulü'nün ordusundaki ashabını taklit ediyor. At üzerine binmiş silahlanmış bir mücahit şeklinde zuhur ediyor. Neden? Şu anda yeryüzünde en şerefli ümmet ve o anda yeryüzünde en güzel ibadet Allah Resulü'nün yanında saf tutmak. Melekler onu takip ediyor. Lütfen istirham ediyorum, bunu idrak ederek okuyunuz. Bir başka özellik, işte Hz. İnsan-ı Kamil, öyle bir derece yükseltilir ki, melekler bile onun yanında saf tutarlar, melekler bile onun fiilini takip ederler. Evet. Bu nezaketten sonra, Kur'an-ı Azimüşşan da bu hadiseyi, siz az ve zayıf iken, yani silah bakımından süvari olarak, efendim yani binekli olarak veya işte sayı olarak, müşriklerden az iken ve zayıf iken, Allah size Bedir'de kat'i bir zafer verdi. Allah'tan sakının ta ki şükretmiş olasınız. O vakit sen müminlere indirilen üç bin melekle, Rabbinin sizi imdat etmesi yetişmez mi diyordu? Müminler kıymeti dinleyenler neredeyse bire yüz Üç yüz civarında bir sahabi ikram düşünürsek Her birine yüz tane en az melek Zuhur ettiği gibi bir mana çıkıyor ki Allah bir mümini en az yüz tane gökten indirdiği melekle eyle ediyor En az sayıları üç bin Evet, indirilen üç bin melekle Rabbinizin size imdad etmesi yetişmez mi diyordun? Rabbinizin size imdad etmesi. Ne anladık bundan? Buradan bir güzellik daha var. Rabbimizin bize imdad etmesi değil, Rabbinizin size imdad etmesi yetişmez mi diyordun? Diyor Peygamber Efendimize. Yani, ya Abu Bekir. Ben secdede ağlıyordum. Kendim için ağlamıyorum ki. Üzülme ya Allah diye sen beni teselli ediyordun ama ben şahsım için ağlamıyordum ki. Allah Teala bana vaadini tamamlayacak. Bu ümmetle de tamamlayabilir. Bu ümmetsiz de tamamlayabilir. Allah vaadettiyse tamamlayacak. Fakat ben size o kadar düşkünüm. Sizi o kadar çok seviyorum ki. Ya Rabbi sen onları teyit eyle diye sizler için ben dua etmekteydim manası çıkıyor. Ve işte peygamber hem sabah stratejisini istişare ederek, hem zaman zemini en güzel şekilde yerine getirerek, ordu içerisinde adaleti temin ederek, her türlü tedbiri alarak onları muhafaza ettiği gibi, bir nefer olarak da bir kumandan olarak da vazifesini en mükemmel şekilde ifa ve icra ettiği gibi peygamberin ümmetine duyması gereken muhabbet hususunda da en ziyade muhabbete ve en ziyade himmete nasıl masar olduğunu da iki Cihaz Serveri Efendimiz bu dua ve onun duasına karşılık zuhur eden bu ayeti kerimelerle beyan etmiş ve göstermiş oluyor. İşte o meleklerin gelişini peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz görüyor. Bir insanın melaiike-i kiram görebilmesi için gözünde nuru nübüvet lazımdır. Bir insanın gözünde nübüvet, yani nebilere bahşolunmuş nur var ise melaiike-i kiram görebilir. <gülüyor> Efendim bunu gören nebi mi olur? Hayır. Sadece gördüğü şeylere insan bakıp da kendinden bir şey olduğu zannetmesin. O kendisinde emanet olan nebi'lerin nurudur. Bütün o güzel müşahadeleri o nuru peygamberi sayesinde görmektedir ve fark etmektedir. Fakat göremeseler bile belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Orada gördüğü şekliyle melekleri belki oradaki kişiler de görebilirdi ama Hani nasıl ki güneş doğduğunda artık yıldızların hükmü kalmaz Yıldızlar var olsa da yıldızlar gözükmez Allah Resulüne teslim olmuş bir sahabe-i kiram Göremeseler bile yek vücut halinde Resulullah Efendimiz'e iltica etmişler Allah Resulü'nün nazarında görme şerefine onlar da erişmişlerdir Veyahut Zahiri bazı alametlerle o melekleri göremeseler bile meleklerin varlığını Allah onlara hissettirmiştir. Zira tam bu esnada benzeri görülmedik gayet şiddetli bir rüzgarın çıkışı, göz gözü görmez hale getirişi tam peygamber efendimizin işte şu anda kum tepelerinin üzerinde Cebrail atını çekmiş, silahıyla beraber emir beklemekte sözünün akabinde böyle bir şeyin zuhuru bir anda zuhuru sahabe ikramın göremeseler bile ta derler ya idiklerine, canlarına kadar oradaki varlıkları hissetmelerine sebep olmuştur evet ilk rüzgar esip gidiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müjdelemesiyle beraber Arkasından ikinci bir rüzgar daha çıkıyor Bu nedir diyorlar Alimler diyorlar ki Cebrail aleyhisselam emrindeki 3000 meleğin maiyetiyle beraber 3000 meleklik maiyetle beraber Resulü Kibriya Efendimizin yanında Sağında ve diğer sağında Yer alışının Yer almasının Ordunun bir sebebiydi Yani Cebrail Aleyhisselam'ı şöyle Gözünüzde bir tahayyül buyurun Zihninizde Orduyu adeta ikiye bölüyor İki, iki cihan servere Efendimizin bir cenahına bir kısmını Diğer cenahlarına diğer bir kısmını Sevk ediyor Bu sevk o kadar Maddi aleme tezahür ediyor ki, dikkat buyurun, maddi aleme tezahür ediyor dedim. Çünkü mana ile maddenin bir alakası vardır. Ama istiyorsanız tam bu heyecanlı yerde, tam bu meleklerin sevk edilmesi yerinde şöyle bir soluklanalım. Ondan sonra meleklerin sevk edilmesiyle beraber o çıkan rüzgarın mahiyeti ve Mücahitlerin o kahramanca cenge devam etmesi sahnesini Beraberce sizlerle işleyelim Evet biliyorsunuz ilk bölümde Bedir gazasına devam ediyorduk Şimdi de devam edeceğiz Ve dedik ki mevzu nerede kaldı? Meleklerin indirilme sahnesi. Meleklerin sevk edilmesiyle beraber Bedir meydanında, Bedir gazasında birden bir rüzgar çıkıyor. Göz gözü görmeyecek halde vuruyor ve gidiyor. Tekrar ikinci bir rüzgar oluyor. Dedik ki veya alimlerden nak ederek biz de zikrettik ki bu Cebrail aleyhisselamın indirilmiş olan 3 bin diyoruz ama kesretinden kinayedir. 3 binden fazla mıdır tam 3000 bin midir? 3 bin tane melek iniyor ama bu mücahitlere inen melek, iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zatına mahsus bir koruma gönderildi mi gönderilmedi mi onu bilemiyoruz. Fakat neticede Cebrail aleyhisselam, ordularını sevk ederken rüzgar çıkmasına işaret veya rüzgarın çıkması ona işarettir dedik ve madde ve mana ilişkisine baktık şöyle bir soluklanalım şöyle bir soluklanalım şunu unutmayalım ki kıymetli dinleyenler madde dediğimiz şey beş duyu organımızla algıladığımız yok efendim uzayda şöyle olan böyle olan bir yer tutan gözle görülen elle tutulan diye tabir edilen şeylerin hepsi ortaya çıktı dediğimiz bizce ortaya çıktığı zaman kabul ettiğimiz tezahür eden şeylerin hepsi mananın yani içinde barındırdığı bir mananın yoğunlaşmasıyla maddeye dönüşmüştür biz madde olarak gördüğümüz her şey canlı olsun cansız olsun ortaya çıkan şeylerin hepsinin kendine ait bir manası vardır mana deyince sadece bunu feyiz bereket Uğur, güzellik olarak telakki etmeyiniz Mana denildiğinde Onun kökünde gözle görülemeyen muhakkak başka bir şey vardır demektir Gözle görülemeyen manevi bir güzelliği veya manevi bir çirkinliği vardır Nasıl izah edebiliriz bunu? Şöyle e, zihinlerimizde meşkuk bir şey kalmasın, istifam kalmasın diye e, Kısaca bir şey hatırlatmak istiyorum bir keresinde İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aniden esen bir yele Nazar ederek ve Ashabını da baktırtarak buyuruyor ki işte bu bir fitnenin Bir dedikodunun alametidir Yani bazen O bizim fitne fesat Vesaire diye kalben çıkan Haset dediğimiz kalben henüz tezahür Etmemiş veyahut sözde Sadece kulaktan Kulağa nakledilen şeyler Dış alemde maddi alemde farklı bir şekilde tezahür edebilir. Menfi şeyler de böyledir, müspet şeyler de böyledir. Yani ziyade menfi şeyler ve çirkinlikler olursa, ziyade kabahat, ziyade zulüm olursa, o zulümler o kadar çok manevi bir siklet, o kadar manevi bir ağırlık verir ki, artık semavat, yer gök buna bilgine kalamaz. Yerin sarsılmasından tutun da Havadaki oksijenin azalmasına Değişik iklim Şartlarına kadar bu tezahür Edebilecek şekilde olur diyorlar Bazı fiilleri Yapıldığında Bazı maddi tabi hadiselerin Zuhuru Bazı güzel fiillerin işlendiğinde Tabi maddi Hadiselerin güzellikle zuhuruna da Misaller getiriyorlar Sadece bunu bir hatırlatmış olalım İşte Bedir meydanındaki bu rüzgar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nefes-i Muhammediyesiyle işaret etmesi ve o mübarek ağızlarından çıkan melekleri işaret eden nefesin Bedir meydanında bir rüzgara göz gözü görmeyecek bir halde meleklerin nüzur ettiğini herkes tarafından mücahidesine vesile olmuştur. Mücahitler meleklerin inmesi meleklerin zuhuru ve kalplerde peygamber efendimizin duasının berekatıyla kahramanca cihatlarına savaşmaya çarpışmaya devam ediyorlardı bilhassa hazreti hamza efendimiz ve hazreti ali efendilerimiz adeta orduyu hani şimdi diyorlar ya motive etmek orduyu kahramanca Düşman saflarına hücum etmeleri için başı çeken iki tane mücahitti. Cenab-ı Hamza Efendimiz'i düşünün. Hazreti Hamza Efendimiz'in rivayete göre elindeki kılıçlar iki tane. Yani bir elinde bir kılıç, diğer elinde bir kılıç. Ve öyle bir dalıyor ki düşman saflarına, hoş düşmanın safı olmaz ya. Düşmanları öyle bir dalıyordu ki diyor, kılıç darbesini indirdiği zaman muhakkak yere, böyle Hazreti Hamza'yı düşünün arkadan seyrettiğinizi, Cenab-ı Hamza Efendimiz kılıçla giriyor, muhakkak kılıcını kaldırıp indiğinde ya yere, ya üzerinden kenara düşen bir tane leş, bir kişinin yere yığıldığı hemen veriyor. Hangi düşman mevkiine girmiş olsa, düşmanların içerisinde hangi gruba girerse girsin, Cenab-ı Hamza Efendimiz, hallaç pamuğu gibi derler ya, şimdikiler ne kadar biliyor, bilemiyorum, genç arkadaşlarımız. Fakat eskiden böyle da falan vardı. Büyük bir efendim, ağaç eğilmiş, büyük bir yay gibi düşünün, daha kalınca, onun altında da yine kalın bir ip, veya ibrişimden yapılmış bir, efendim ip vardır, onun içerisine vurdukça o kendi titreşimiyle beraber ne yapar? Ses çıkartır ve çok hızlı bir şekilde salınım elde edersiniz. O yaya yukarıdan vururken pamuğun içerisine sokarlar ve tele vurdukça pamuklar da havaya sıçar, havalanmış olur. İçindeki efendim varsa yabancı madde dışarı çıkmış olur veya işte bir avuç yiyin, öyle hallacın efendim... Yaptığı işleme maruz kaldığında koskocaman bir öbek çuvala sığamayacak kadar büyük bir öbek haline alır. İşte aynı onun gibi toplanmış olan o habis yuvalara Hazreti Hamza iki kılıcıyla beraber girdiğinde Hallaç pamuğu gibi darmadağınık ediyordu. Hazreti Ali Efendimiz de hakeze. Evet bu kahraman sahabiler başımızın tacı olan bu sahabe ikram kiram hazaratı Bedir'de aynı şekilde hem meleklerin teyidiyle beraber ne yapıyorlardı? Artık zafere, muvaffakiyete iyice yaklaşmışlardı. Daha onlar Bedir meydanına indikleri zaman muvafak olmuşlardı ama Aynel Yakîn derecesinde o muhafaketlerini görmeye az kalmıştı. Allah Resulü'nün Hakk'a Yakin bildiği bu hal ashabı içinde Aynel Yakîn derecesine ulaşacaktı. Şehit zaten aynı lakin mertebesiyle Allah'a ulaşan zat demek değil midir? İşte tam bu esnada Ebu Cehil'i öldürmek herkesin gönlünde olan bir şey. Çünkü Ebu Cehil bütün müşrik ordusunu galeyana getirten hala o anda bile yani o bozgunu fark etmesine vesairese rağmen Ebu Cehil o kadar kudurmuş o kadar azgın bir adam ki Kendisi zaten 70 yaşına gelmiş Gerçi hayvanda da yaş vardır Neticede 70 yaşına gelmiş Ama hani bir insanda bir olgunluk Bir yaşın getirdiği bir kemal Ne bileyim bir şey olur hayır Allah yüzünde bile öyle bir Nursuz öyle bir pirsiz insan ki Yüzünde bile yaşlılık Emaresi yok Yani bir insanın gafletle bile Geçirse hayatın içerisinde Üzerinde böyle ne bileyim birkaç tane Fazla alın çizgisi Ara sıra yaşanan bir gözü, ne bileyim akpak olmuş bir saçı bir şeyi vardır. Fakat Ebu Cehil'i gören insanlar, kendi kavmi bile, kendi yanında bulunan habis insanlar bile, Ebu Cehil'den korkarlar, yüzüne bakamazlar Şöyle çirkin bir adam. Allah şerinden muhafaza eylesin. Allah Ebu Cehil fıtrattı ve tıynetli olmaktan bizleri muhafaza eylesin. O kadar inatçı ki, yani... Savaşırken düşünün hala bağırıyormuş Evet işte anam beni bugün için doğurmuş Bugünleri gördüm ya diyormuş hala da. Yani öyle kudurmuş bir adam Dolayısıyla hem bir yandan Yani müşrik ordusunu teşvik ediyor Bir yandan da artık yani O ölürse sanki muzafferiyet Daha böyle belirgin bir hal alacakmış gibi Durum onu arz ediyor onu gösteriyor Fakat Mahzumoğullarından Müşriklerden birçok kişi öldüğü için Ebu Cehil'in etrafı da Hani aman başımızdaki bu bizim orduyu çekip çeviren komutana Bu hayduta bir şey olmasın hani Biz haydut diyoruz da onlar için kahraman Bir şey olmasın diye etrafını da ne kadar yağız Böyle müşrik ordusunun en iyi kılıç sallayan adamı varsa Ebu Cehil'in de etrafına çöreklenmiş durumdalar Yani deve sürüsü gibi sarmışlar Ne pahasına olursa olsun biz Ebu Cehil'i koruyalım ki Ebu Cehil de ölürse iyice ordu perişan olur. Ama ölmezse bu adamda bu inat, bu namusuzluk bu efendim şey varken muhakkak alır orduyu yine götürür diye düşündüklerinden herhalde etrafını sarıyorlar ve muhafaza ediyorlar. Burada şimdi çok enteresan bir anekdot diyoruz ya. Bir, bir güzellik var. Abdurrahman bin Af radıyallahu anh harp esnasında sağına ve soluna bakılırken İki tane ensardan genç geliyor. Ensardan olduğu nereden belli? Yani Mekkeli değiller. Medine'li oldukları kanaatinde. İki tane delikanlı geliyor. Diyor ki bir tanesi, amca, hani ismini bilmediğinden Abdurrahman bin Affa diyor ki, amca sen Ebu Cehil'i tanıyor musun? Hani sen çünkü muhacirlerdensin. Ebu Cehil'i görsen tanır mısın? Tanıyor musun? Abdurrahman bin Affa, evet tanırım ne yapacaksın diyor. Yani sen niye soruyorsun? Şun bakın gence bakın. Allah'a söz verdim. Ebu Cehil'i gördüğüm gibi üzerine yürüyeceğim. Ya ben onu öldüreceğim ya onlar beni öldürecek. Allah'a yemin ederek geldim diyor ben Bedre. Bu iki genç. Yani Ebu Cehil'in simasını tanımıyor. Fakat Resulullah'a düşmanlığını biliyor ya. Allah Resulü'ne düşman olan bu kişiyi ben katletmek üzere meydana çıkacağım. Gördüğüm yerde de uzaktaymış etrafında adam varmış ona bakmayacağım. Ya Rabbi ben Bedre çıkıyorum Onu gördüğüm anda saldıracağım Ya ben onu öldüreceğim Ya o orada öleceğim diye Yemin ederek biz bu meydana geldik Abdurrahman bin Af Hazretleri de Bu gençlerin hem azmine hayret ediyor Hem de tabi kendisi O da yiğit bir insan Ve yaşı başına almış bir insan Böyle hani gençlerin bazen Şekle gelip bir şey sorması insana bazen ağır gelir ya Şimdi ben burada savaşıyorum. Bunlar bu işi kolay mı zannediyor acaba? Ebu Cehil'i öldürmek o kadar kolay mı? Diye içimden geçirmedim de değil diyor. Fakat ensardan olan o iki delikanlının azmi de yüreğimi kabarttı diyor. Tam bu esnada böyle kalabalıkların içerisinde baktım ki Ebu Cehil karşıda duruyor. Hemen bu iki gence dönüyor. Bu iki genç de Afra Hatun isminde bir hanımın çocukları rivayete göre bu hanımın 7 tane evladı var. Bu gençlerin bir tanesinin adı Muaz, diğerinin ismi de Muavvis. Bu iki gence diyor ki bak işte sizin aradığınız Ebu Cehil şu yüzünde nuru piri olmayan acayip suratlı bir adam var ya. Çocuk iğrenç bakıştı, kötü suratlı. Heh, hemen seçiliyor bak diyor evet. İşte o Ebu Cehil o diyor. Ensardan olan kişiler hani çok güzel bir şey vaat edilir hiç ah bu benim mi falan diye yani bir hediyesini bulmuşçasına sanki bir ikramiye çıkmışçasına sevilen kişi var ya hani gül bahçesine girer gibi canını feda eden cengaverlere anlatır ya bizim rahmetli koca üstad akif bir gül bahçesine girer gibi bakıyorlar gözleri böyle şıkır şıkır o iki gencin He, o mu Allah diyorlar tamam yani o kadar neşeli halbuki şehadete koşacaklar halbuki can vermek var Can almak değil ki sadece Can almaya memur olarak gitmiyorlar ki Kimse bunu vaat etmemiş Canımızı da vereceğiz diye kendileri vaat etmişler Ama neticede Dualarının kabul oluşu gibi Onu hemen Görür görmez o müjdeymiş gibi Atılıyorlar kılıçlara sıyırıyorlar Ebu Cehil'in o Güruhunun içerisine Yıldırım gibi ikisi de dalıyor Sadece bu iki genç değil kıymeti dinleyenler daha evvel de söyledik ümmet Muhammed'in içerisinde birçok insan Ebu Cehil'i tepelemek için yarışıyor. Ama işte bu iki genç yani Ensardan Muaz bin Amr bin Cemuh o esnada bir fırsatını bulup Ebu Cehil'in ayağına bir kılıç darbesi indirdi. Ebu Cehil'in oğlu İkrime de kılıcıyla onun elini kolunu yaraladı. Yani Ebu Cehil'e hamle yapıyor. Ebu Cehil'in ayağına bir kılıç darbesi indiriyor. Muaffak yaklaşıyor. Ama tam o kılıç darbesi indirirken daha sonra İslam ile müşerref olacak olan ikrime ne yapıyor? O kılıç hamlesini yapınca, o andaki hamlesini yapıp boşa çıkınca hemen bir hamleyle koluna kılıcı indiriyor. Fakat bu kahraman sahabi ne yapıyor kıymetli dinleyenler? Bakın kendisi şöyle anlatıyor. Elim derisinde sallandı kaldı. Yani el koptu fakat kopmadı eline tutuyor sadece üzerindeki deri tutuyor çarpışmanın şiddeti bana onu unutturdu yani ben o elle savaşmaya devam ettim o gün kesik elimi arkama atıp hep çarpıştım durdum yani eli kesilmiş olarak eli kendisine mani olmasın ortada sallanmasın diye bir eline arkasına o kesik olan sallanan elini arkasına atıyor ve yine tek kolla savaşmaya devam ediyor fakat bana fazla zahmet verince de Yani elimi arkada tutmak Elimi önde tuttuğum zaman elimin sallanması bana mani oluyor diye arkaya attım Düşünebiliyor musunuz ben bunları anlatmaktan acizim Ancak sizlerin idrak etmesi sayesinde şu dakikalardan belki mesul olmadan kurtulabilirim Eli sallanıyor diye bana mani olmasın acıyor falan değil Hamlemi yaparken benim elim ayağım birbirine dolaşmasın diye kopan elimi arkama atmıştım. Fakat baktım ki elim arkada da zor savaşıyorum. Çaresiz elimi, ayağımın o sarkan elimi ayağımın altına aldım. Ayağımla üzerine bastım. Sallanan kolumu koparıp attım. Kolumun o sallanan kısmını komple ayağımla basarak söküp attım diyor sahabiye. Muaz bin Amr bin Cemuh'un yaralanmasından sonra iki genç kardeş diğer Muaz ve Muavvis Ebu Cehil'in yanına vardılar üzerine hücum ettiler kılıç darbeleriyle yere serdiler ve öldü zanlıyla da bırakıp gittiler. Yani ilk ammeyi Muaz bin Amr bin Cemuh anlattığım şekilde yapıyor ve ondan sonra size de arz ettiğim gibi kendisinde de anlattığı gibi kendi elinin üzerine ayağıyla basarak koparıp atıyor. Kıymetli dinleyenler bizim tarihimizde buna benzer yüzlerce binlerce kahramanlık vardır. Ama maalesef bizler kendimize kendi nesillerimize bile bunları anlatmaktan aciz bir hale geldik. Neyse yine dertleneceğiz derdimizi deşmeyelim. İşte bu Muaz Hazreti Muaz radiyallahu anh'ın yaptığı bu yaralama hadisesinden sonra da bizim Abdurrahman bin Afahani demin arz ettiğimiz gibi Ebu Cehil'i biliyor musun amca diye soran iki gençte yetişiyorlar Muaz ve Muavviz ismindeki bu iki genç Ebu Cehil'i tepeliyorlar öldü diye bırakıyorlar acaba öldü mü şu anda onun yapmak istediği fiili yapanlar hayatta fakat bu anlatacağımız tarih sahnesinde de henüz Ebu Cehil ölmedi peki ne oldu 3. bölümde bakalım inşallah Nerede kalmıştık? Muaz bin Amr bin Cemuh'un Ebu Cehil mel'ununu yaralaması ve akabinde de Hz. Afra radiyallahu anha'nın çocukları olan Muaz ve Muavviz adındaki iki gencin Ebu Cehil'i yere sermeleri ve öldürdü zanlıyla bırakmaları hadisesine gelmiştik. Evet İki cihan server Efendimiz, hani tabi bu ifadeleri nasıl kullanacağını da insan şaşırıyor. Yani bir yandan bir şeyi kendi hissettiğimiz gibi okumak, kendi his dünyamıza hitap edecek şekilde o anlamlarla, o ifadelerle taşımak istiyoruz ama bir yandan da sizlerle beraber olduğumuzu ve ilk defa buna benzer konuşmaları dinleyebilecek kardeşlerimizin de olduğunu düşünerek Böyle nasıl teşbih edeceğimizi, nasıl göstereceğimizi de bazen doğrusu düşünüyoruz. Doğru kelimeyi, doğru cümleyi seçmekle zorlanıyoruz. Fakat şöyle bir, bir cümleyle geçeceğim, üçüncü bölüme de başlayacağım. Fakat buradan yine muhabbet bağının o tavrı ve uçluğu bu neticesinde farklı bir noktaya da yine dikkat çekmek istiyorum. Şimdi tam bu esnada iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Acaba Ebu Cehil ne halde? Ne yaptı? Birisi gidip bakar mı? Diyerek yanındakilere Ölüler arasında Onun araştırılmasını ikaz ediyor Emrediyor Mücahitler arıyorlar fakat bulamıyorlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Arayınız Benim onun hakkında sözüm var Eğer siz onun ölüsünü Teşhis edemezseniz Yani yine burada bir parantez açayım İlk defa dinleyen kardeşlerimiz olabilir Veya geçen haftalarda anlattığımız Bölümleri dinleyemeyen kardeşlerimiz olabilir Peygamber Efendimiz Vaat ediyor Ebu Cehil'in öleceği yer burası Şuraya tam şuraya düşecek Ve o Bedir'de ölecek Düşeceği yer bile burası Diye iki Cihan Serberi Efendimiz ikaz etmişlerdi ve işaret etmişlerdi Dolayısıyla benim onun hakkında sözüm var Yani gittik aradık bulamadık ya Resulallah demeyin Yani bu sözünüz Beni adeta yalancı çıkartır gibi bir şey olur Benim o hususta vaadim var sözüm var Gidin arayın Muhakkak düşmüş olması lazım demektir o Hatta diyor ki Eğer onu tanıyamazsanız Dizinde bir yara izi vardır Oradan tanırsınız Şimdi Burada bir dursun Bundan evveline Birkaç satır, birkaç paragraf yukarıya çıkmak istiyorum. Size neyi anlatır? Abdurrahman bin Avf'a gelen ensardan iki tane gencin hiç görmedikleri halde, Allah Resulü'nün düşmanına düşman olurcasına ve düşman ilan ederek, canlarını feda edercesine onun peşine düşmeleri. Bakın kardeşlerim, Muharrem ayı da yaklaşmış bulunuyor. Bu vesileyle şunu unutmayalım. Çok önemli bir formül size, vereceğim sevginin derecesi yani bir insanın sevgisinin tam manasında tam tadında kemalinde yaşadığının ifadesi üç şekilde zuhur edermiş 3 merhale sonra ortaya çıkarmış yani muhabbet fartı muhabbet denilen şey 3 dereceymiş sevgi nefret de 3 kısımmış 3 kısım derken 3 ayrı şekli varmış demek istemiyorum Birbirini tamamlayan 3 merhalesi var İnsan bu sevgi merhalelerinin 3 merhaleyi de tamamladığında Sevgisi kemal derecesinde olur Nefret derekeleri ama tabi küfara karşı olan Müşriklere karşı olan nefreti konuşursak Nefrette de Allah'ın razı olduğu buğz dersek buna Yani birisine muhabbet diğerine de Allah'ın razı olduğu buğz etmek diye düşünürsek Makbul olan nefreti konuşursak Bu da yine en makbul olan şekle gelmesi için Üç tane merhaleyi tamamlaması lazımmış Sevgi üçtür Üç merhaledir Bir Bir kişiyi seversiniz Bu sevginin birinci tabakasıdır İki O kişinin yanındakileri de O kişinin Sevdikleri insanları da seversiniz Yani bir kişiyi sevdiniz onun yanında sevdiği dostları var ahbav var Onları da seversiniz Eğer bunu yaparsanız Sevgide siz eksik kalmamış olursunuz İkinci merhaleyi de tamamlamış olursunuz Üçüncüsü ne O kişiyi sevenleri de seversiniz Yani bir kişiyi sevdiniz Yanındakileri de sevdiniz Beraberindekileri de sevdiniz Bir de O kişiyi sevenleri de seviyorsunuz Mesela iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendim Seviyor musunuz? Seviyorum ne olmuş oluyor? Birinci derecesinin sevgini yapmış oluyorsunuz. İki, sevginizin kemale ermesi için lazım olacak ikinci merhalene Onun yanındakileri de seveceksiniz. Onunla beraber, onun sevdiği insanlar var. Hep beraber bulunduğu ve sevdikleri insanlar var. İki canserver efendimizin. Siz onları da severseniz sevgide ikinci merhaleyi de tamamlamış oluyorsunuz. Üç ne? Peygamberi sevenleri de seversiniz. Bir kişi diyor ki ben Resulullah'ı çok seviyorum. Siz sadece o Resulullah'ı seviyorum sözüne binaen o kişiyi seviyorsanız, sizin sevginiz o hususta kemal derecesindedir. Peygamberi sevmekte kusur edeni zaten mevzu bile etmeyelim. Peygamberin sevdiği kişileri sevmeyen kişiler sevgide eksik kişilerdir. Peygamberi sevdiğini iddia eden, ümmeti sevemeyen insanlar da yine sevgide Kemale erdiklerini Kamil makbul bir sevgide Bulunduklarını ifade etmesinler Çünkü sevginin 3 merhalesi vardır Bakın bu bir formüldür İstirham ediyorum bunu Zihinlerinizde hafızalarınızda Lütfen güzelce Tutunuz Nefret nefret de üç kısım Bir kişiden nefret edersiniz Bu birinci Merhaledir Onunla beraber olanlardan da nefret edersiniz Bu ikinci merhaledir Üçüncü merhalesine, ona karşı muhabbet edenlerden de nefret edersiniz. Yani, şimdi düşünün Ebu Cehil veya şeytan, şeytandan nefret edersiniz. Şeytanla beraber olan onun askerlerinden de nefret edersiniz. Veya bu falanca filanca da olabilir. Yani, nasıl söyleyeyim? İşte, şimdi misal vermek istemiyorum detaylı olarak ama herkes kendisinde görmüştür bunu. Ebu Cehil, Ebu Cehil'i sevmezsin. Ebu Cehil'in etrafındakileri de sevmezsin. Ebu Cehil'i sevenleri de sevmezsin. Bu da nefrette senin kamil dereceni gösterir. Hubben lillah, buzen lillah. Allah için sevmek, Allah için muhabbet etmenin ölçülerini hangi safhada kamil olarak yaşadığımızı buradan biz alabiliriz. Bir insan şeytanı sevmez. Şeytanın etrafındakileri severse, Nefreti kemale erişmiş olmaz. Şeytani şeyleri seven insanları karşı muhabbet ederse, yine nefretten bahsetmesin. Sevginin ve nefretin ölçüleri bunlardır. İşte o ensar, Allah Resulü'nü sevme hususunda gayretliler, Allah Resulü'nü sevmeyenlere de öyle düşmanlar. Ve tanımadıkları halde, adresi buldukları zaman muhabbet adresine bin canıyla koşuyorlar, o muhabbetin karşısındaki bulunan bir adresi bulduklarında da, asla ve asla taviz vermeden, o fitneye mani oluyorlar. Evet, Cenab-ı Hak en başta, burada bunları zikrederken, hem günümüzle alakalı bazı şeylere dikkat çekmek istiyoruz dedik ya, işte bizim günümüzde tatbik etmemiz gereken nokta, en başta şuradan başlıyor ki, Biz eğer, Hazreti Peygamber'e itaat eden bir kalbin etrafında, Bakın nereden nereye bağlayacağız şimdi, Allah ve Resulüne itaat eden bir kalbin etrafında, Kendimize ait nefsimiz bile mübarektir. Eğer Allah ve Resulüne itaat ediyorsa kardeşim, O nefsi bile sevmek, O nefsin sıhhatine dikkat etmek, O nefsin güzelliğine, Giyinmesine, kuşanmasına, yatmasına, kalkmasına itina göstermek bile ibadettir. Sevginin bir tezahürüdür. Ama kalbimizde fitne fücur var. O kalbin etrafında daima, o fitnenin etrafında bizi sevk eden bir nefsimiz varsa, bunu da hasım olarak kabul edip, bir an önce tedavisine, bir an önce bize bela olmadan bertaraf edilmesine gayret etmek icap eder. Biraz, Deruni biraz ağırca bir mevzu oldu Ama Muhabbet bağı dinleyenlerin nin, e, Bu nevi sohbetlere Alışık olduğunu ifade etmekte Zorlansam dahi Kendilerinin bu sohbetlere Aşina olduğunu düşünerek Zikrediyorum evet. Dolayısıyla İkici Han Serbere Efendimiz ne buyurdular Ebu Cehil hakkında benim Sözüm vardı o muhakkak Ölecek dedim gidin tekrar arayınız eğer onu tanıyamazsanız dizlerine bakın. Yani yüzünü, gözünü kan bürümüşse, üstüne başka birisi düşmüş, kafası bir yere düşmüş, tanınamıyor, teşhis edilemiyorsa o ölenlerin yani cesetlerin dizlerine açın bakın. Onun dizinde dizinden birisi yaralandı. Yaranın izde durmakta bir derin bir yara var. Bu yaranın nasıl oluştuğu hakkında da şöyle bir iki Cihan Serveri Efendimiz'in ifadesi vardır. Buyuruyor ki iki Cehan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bir gün onunla Abdullah bin Cuda'nın ziyafetinde bulunuyorduk. Ben ondan cüssece biraz büyükçe idim. Sıkışınca onu ittim. Yani <gülüyor> o peygamber efendimize tazik yapmaya çalışıyor. İki Cehan Serveri Efendimiz de o ziyade tazik yapınca kendisi daha ondan daha cüsseliydim buyuruyor. Kenara ittim. İki dizü üzerine düştü. Ebu Cehil de iki dizü üzerine düşmüş. Dizinden birisi de yaralanmış. Bu o yaralan yaralanmanın izi diyor Peygamber Efendimiz. Yani o yara ondan çıkmadı artık. Öyle iz kaldı diyor. Oradan da işaretlemişti. Bunun üzerine Abdullah İbni Mesud Hazretleri Ebu Cehil'i aramaya gitti. Abdullah İbni Mesud sahabe içerisindeki meşhur Abdullahlardan. Abdullah İbni Mesud'u eğer öğrenmediyseniz kıymeti dinleyenler muhakkak hemen şu dakika elinize bir kitap alıp Abdullah İbni Mesud hakkında bilgi toplamaya başlayın. Abdullah İbni Mesud'u anlamayan bir insan bilmeyen bir insan asab ı kiramı tanıyamaz. Hatta Peygamber Efendimiz'i tanımakta eksik kalmış demektir Abdullah İbni Mesut Hazretleri aynı zamanda İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin o meşhur fıkıh ekolünün geldiği menşe itibarıyla fıkıh kaidelerinin uslubunun, metodunun kendisinden alındığını da hatırlatmış olalım Abdullah İbni Mesut Hazretleri İmam-ı Azam Hazretlerinin hocası mesabesinde ekolün de temsilcisi mesabesindedir. Ümmetin fakihlerindendir, mücahitlerindendir. Abdullah bin Mesud, ne yaptı? Aramaya gitti, bir baktı ki, can çekişir halde. Ebu Cehil'i gördü. Yine de kendisine, artık o nasıl bir haldeyse, Ebu Cehil sen misin? dedi, sonra da, boynuna ayağıyla bastı, herhangi bir hamle yapmasın, Hani ölü takkidi, yarı takkidi, yaralı takkidi gibi yapar, oradan hücum etmeye kalkar diye ayağıyla da bastı. Ey Allah'ın düşmanı. Nihayet Allah seni hor ve hakir etti. Gördün mü? Peygamberin başına deve geçirirdin. Çocuklara taşlatırdın. Mevzûb demediğim mi kaldı? Sihirbaz kahin dedin. İffetine dil uzattın. Her şeyine dil uzattın. Zayıf insanları yakaladığında, Üzerine kızgın taşlarla işkence etmekten, Hatta ölmesin, Uzun uzun işkence sürsün diye, işkence metotları geliştirmekten, Hiç geri durmadın. Elleri kolları bağlı, Hazreti Sümeyye'ye, Puta tap, Benim putum hubadır de, Lat, menat, uzadır de, Seni buradan çıkartayım diye, Can çekişirken bile, Ona puta tatmayı teklif ettin. Ve, putuna tükürdüğü zamanda, bir kadını bile öldürmekten, zerre kadar şüphe etmedin, hunharca onu katlettin, senin yaptığın zulüm, firavunlara bile taş çıkarttı, ama, neticede firavunların akıbeti gibi, işte hor ve hakir oldun, diyor, can çekiştiği halde Ebu Cehil, ey koyun çobanı, pek sarp yere çıkmışsın, büyük bir kişinin, Kavim kabilesi tarafından öldürülmesi Hemen şimdi olan bir şey değildir Sen bana bugün zafer ve galebenin Hangi tarafta olduğunu söyle diyor Yani böyle bakıyor Sen üzerime çıktın ama Koyun çobanı diyor Hala hakaret ediyor Sat bir kayalığa çıktın sen Bir kavim ve kabilesi tarafından Bir kişinin öldürülmesi yeni bir şey değildir Kavmi ve kabilesi tarafından öldürülen çok kişi vardır yani sen benim halime ne acıyorsun? Neticede kavim beni öldürdü. Diyerek hala ıkçılığını hala taassubunu kusuyor. Ve diyor ki sen bunu bırak. Ben ölmüşüm kalmışım bu önemli değil. Kim galebe çaldı sen ondan haber ver. Abdullah İbni Mesud Hazretleri de Nusret ve galebe Allah ve Resulü tarafındandır. Yani galebe çalmakta bugün yardım erişilen yerde Allah ve Resulü tarafındadır diyerek Ebu Cehil'in can can vermek diyorum olmuyor, nefes vermek diyorum olmuyor. İşte o dünya hayatından da artık tamamıyla küfrüyle yuvarlanmasına ramak kala o anında cehennemin eşiğinde olduğu zaten hayatı cehennem gibi kendisi de ateş gibi şeytan gibi olan Ebu Cehil'in artık ebedi cehenneme gitmek üzere Olduğu o son saniyelerinde de Ebu Cehil'e sözleriyle o ateşi tattırıyor. Ama Ebu Cehil bir kere daha küfürünü kustu. Muhammed'e söyle ki şimdiye kadar onun düşmanı idim, şimdi düşmanlığım bir kat daha arttı. Bunun üzerine Abdullah İbni Mesud bir hamlede başını gövdesinden ayırıyor Ebu Cehil'i. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi de getiriyor. İki cihan serveri Efendimiz onu gördükten sonra, kuluna yardım eden, dinini üstün kılan Allah'a hamdolsun dedikten sonra, bu ümmetin firavunu işte budur buyurdu. Ebu Cehil'in öldürülmesinden sonra, müşrik ordusunda Müslümanlara karşı koyacak pek kimse kalmadı. Bu arada azılı müşrik Ümeyye bin Halef de, Mekke'de merhametsizce işkence uğrattığı, bilal Habeşi tarafından yere serildi. İşkence ettiği zat kendisini tepeliyor. Kureş ordusu fena halde bozuldu. Müşrik askerleri gerisin geriye kaçmaya başladılar. Kaçanlar o anda kurtuldular. Ele geçirilenler ise esir alındılar. Evet kıymetli dinleyenler Ebu Cehil'in Ümeyye bin Halef'in artık kısımları e, Ölmesiyle beraber müşrik ordusu tamamen dağılıyor. Bu arada şunu hatırlatarak programa son verelim. İki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ümmetin firavunudur diyor. Bir başka hadisi şeriflerinde benim firavunum olan Ebu Cehil o firavundan daha şiddetlidir diyerek Ebu Cehil'in ne kadar şiddetli bir kafir olduğunu gösteriyor. Tefekkür etmeniz için idrake vesile olsun diye yine birkaç cümle sarf edeceğim. Firavun denizde boğulurken ben iman ettim Musa'nın Rabbine diyordu. Bir fayda vermeyecek olduğu halde cehennemin kapıları açılmasına rağmen bir dönüş yapar gibi bir hal içerisindeydi. Ebu Cehil'e bakın ki cehennemin kapıları kendisine açılmış ve biraz sonra cehenneme yuvarlanacak bir taştan daha adi bir nesne olarak o durumdayken, olacak şekildeyken bile, hala Hazreti Peygamber'e nefetini kusuyordu. Ebu Cehil'in Firavun'dan daha adi, daha deni bir müşrik olduğu, bu sözünden bile tezahür etmiş değil midir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hakkı hak olarak göstermekteki kemalini, batılı batıl olarak göstermekteki mükemmelliğiyle tam bir şekilde tevhid ederek göstermemiş midir? Evet, Cenab-ı Hak her türlü zamanın firavunundan, cehaletinden, her türlü cehilden, küfürden, fıskı fücurdan, nefsin ve şeytanın belasından bizleri muhafaza eylesin. Allah ve Resul'ün yolunda ilerleyerek nefsiyle cihad eden ve böylece bedri tam olarak yani bir dolunay gibi, bir mahı taban gibi, gayet neşeli bir şekilde, nuru u ve hakikati Muhammediyeyi, ve hakikat-i dini, gören, gözeten, ve o nura erişen kullarından olmaklığı, bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Hak Bedir'in muvaffakiyetiyle, bizlere, muvaffakiyet ihsan eylesin. Bedir şehitleriyle, Bedir gazileriyle, Bedir ashabıyla Bedir ashabına inen meleklerle Bizi hayır işlerinde Teyit eylesin Aramızda muhabbeti Tevhidi ziyade eylesin Birbirlerine karşı merhametli Küffara karşı Şiddetli olabilecek bir vakarda Olmayı bizlere Cenab-ı Hak İhsan eylesin İnşallah Muharrem ayının girmeye başlayacağı Şu günlerde Zilhicce ayının elveda dediği şu saatlerde Cenab-ı Hak bizlere hayırlı seneler idrak etmeyi, senelerimizin hakkımızda, günlerimizin hakkımızda mahza, hayır olmasını bizlere ihsan eylesin. Ve salli ala ve esadi, nuri cemi'i el-enbiya'i vel-mürselin, velhamdülillahi rabbil alemin, Allah'a emanet olun Kıymetli dinleyenler.